Enteresan bir soru. Otobüste seyahat ederken önde oturan yolcu gazete okuyor. İster istemez benim de gözüm koyuyor. Bu kul girer mi demiş? Gazete özel bir e, mektup veya özel bir belge değildir. Kişiye özel bir şey değildir. Gazete nedir? Toplumu ilgilendiren haberler, işte e, resimler veya kişileri bilgilendirmek amacıyla yazılan bir takım ilmi ve edebi yazılardan ibaret olan bir materyaldir. Evet. Dolayısıyla umuma açık olduğu için özel değil ona göz kayması değil de doğrudan bakarak okusa bu kul hakkına girmez. Ama kişiye özel bir mektupsa veya kişiye özel bir efendim belge hazır otobüste vaktimi değerlendireyim deyip böyle yarım açmış onu inceliyor. Sizin ona göz, göz ucuyla bakıp onda neler var diye bakmanız işte bu kul hakkına girer ve helal değildir. Bu yasaktır. Evet.